Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Alhamdulillah alamin ve salat ve selamü ala Nabi nas ve ala alihi ve fi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 o haberin doğruluğunu araştırın. Değerli Müslümanlar, şanı yüce dilimiz her bir konuda insan oğluna yön verdiği gibi aktarılan rivayetler karşısında da bir Müslümanın nasıl bir tavır takınması gerektiğini açıklamıştır. Her kim bu beyanata tabi olmuşsa Müslümanlar o kişinin elinden de dilinden de kurtulmuştur. Her kim de Rabbinin bu ayetine tabi olmaz ise Müslümanlara eziyet etmiştir. Çok pişman olacaktır. Her kim bu dünyada pişman olur tövbe ederse ben inanıyorum ki Müslümanlar onlara haklarını da kanlarını da helal edeceklerdir. Onları af edeceklerdir. Amma kardeşler ölüm kendisine geldikten sonra pişman olacak ise işte o pişmanlığın hiçbir faydası olmayacaktır. Değerli Müslümanlar, Müslümanlar Medine'de iyiden iyiye güçlendikten ve münafıkların müttefikleri olan Yahudiler de iyiden iyiye zayıflayıp birçokları öldürülüp ya da kovulduktan sonra münafıklar iyice kendi kabuklarına çekilmişlerdir. Bununla birlikte Müslümanların birliğini bozmak, saflarını dağıtmak için her daim fırsat kollamaktadırlar. Özellikle de münafıkların lideri olan Abdullah İbni Ube İbni Selül. Kardeşler bugünkü hutbemizde Müslümanların karşılaşmış olduğu bir sıkıntı üzerine münafıkların söylemiş olduğu sözler karşısındaki Müslümanların tutum ve davranışlarını ve Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın tavrını incelemeye ve bu tavırdaki hikmetleri anlamaya çalışacağız. Müslümanlar benim mustalık günü Mereyse kuyusu başında toplandıkları bir sırada Ensar'ın müttefiki olan Sinan bin Webre geldi. Sinan kuyudan su almak için kovasını suya fırlattı. İşte bu sırada Ömer bin Hattab'ın parayla tuttuğu işçisi Cahcağ da kuyuya gelip kovasını kuyuya fırlattı. Onun da kuyuya kovayı fırlatmasıyla Kovalar birbirine dolandı ve Sinan ile Cahcah Cah tartışmaya başladılar. En nihayetinde Cahcah Sinan'a vurarak onun kanını akıttı. Bunun üzerine Sinan kuyunun başında bulunan Müslümanlardan Ensar'ı yardıma çağırdı. Cahcah Cah ise kaçarak muhacirleri yardıma çağırdı. Ve neredeyse büyük bir kavga çıkacaktı. Bu arada içlerinden biri çıkarak kendilerine Allah'ın ayetlerini hatırlatınca kendilerine geldiler. Yapmakta oldukları işten vazgeçtiler. Sinan da davacı olmaktan vazgeçti. Ve böylece olay kapandı. Olay oradaki Müslümanların yanında kapandı. Ama bu olayı duyan münafıkların lideri Abdullah İbni Ubey İbni Selül kızarak dedi ki ''Vallahi bunlardan hoşlanmamamın sebebi sadece bu yüzdendir.'' Fakat milletin beni dinlemeyip onlarla anlaştılar. Onlar da hem bize kabalıp ettiler hem de düşman oldular. Kendilerine yaptığımız iyiliğe nankörlük ettiler. Vallahi bu Kureyş topluluğu ile bizim misalimiz besle köpeğini yesin seni diyen kişinin sözüne benzedi. Vallahi birinin Ömer'in ücretli işçisi Cah Cah gibi bağırmadan öleceğimi zannederdim. Ben aranızda olduğum sürece...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 Onlarla beraber savaşa çıktınız, çocuklarınızı yetim bıraktınız, sizler azaldınız, onlar ise çoğaldı dedi. Abdullah İbni, Ubey İbni Sayıl. O dönemdeki münafıkların lideri. Tabii ki Allah subhanahu wa bu olay karşısında o münafıkların sözlerini bakın bizlere nasıl bildiriyor. يَقُولُونَ لَا اِرَّجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُ onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkartacaktır diyorlardı. Ama onların unuttukları Rabbimiz Tebarrüke ve Teala'nın şu ayetidir. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ la يَعْلَمُونَ Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın Peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Kardeşler, Zeyd bin Erkam adında henüz buluğ çağına ermemiş veya daha yeni ermiş olan sahabe o sırada bu sözlerin hepsini işitir. Hemen Resulullah'a haber verenmek için yanına gider. Resulullah'ın yanına vardığı zaman muhacir ve ensardan oluşan bir topluluk onun yanında bulunmaktaydı. Resulullah aleyhissalatü vesselam Zeyd'in sözlerini işittiği zaman yüzünün rengi değişti. Sonra Zeyd'e şöyle söyledi. Ey Zeyd belki sen ona kızgın olduğundan dolayı böyle söylüyorsundur. Zeyd ise cevaben dedi ki vallahi ya Resulallah kesinlikle böyle değil. Onun böyle söylediğini işittim. Resulullah aleyhissalatü vesselam belki de sen onu yanlış duymuşsundur dedi. Zeyd ise... ''Hayır ey Allah'ın peygamberi'' dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ''Belki de sen onun sözünü yanlış anlamışsındır. Yanlış bir kasta tevil etmişsindir'' dedi. Zeyd ise ''Hayır ey Allah'ın elçisi. Vallahi onun kesinlikle böyle söylediğini duydum'' dedi. Karargahda münafık olan İbni Ubey'in bu sözleri yayıldı. Dillerde onun isminden başka bir şey bulunmaz oldu.'' Ensardan bazıları Zeyd bin arkamın sözlerini red ettiler. Zeyd ise dedi ki umarım ki Allah peygamberine vahyeder de yalancı olup olmadığımı anlarsınız. Ömer İbni Hattab ise ya Resulallah emret de sana onun kellesini getirsinler dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam biraz düşündükten sonra hayır sonra halk Muhammed ashabını öldürmeye başladı diye dedikodu eder buyurdu. Bu haber... Abdullah ibni Ubey ibni Selül'e ulaşınca böyle bir şey söylemediğine yönelik yemin etmiştir. Karargahta yayılan bu fitnenin üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orduyu hiç adeti olmayan bir saatte öğlen sıcaklığında harekete geçirmiştir. Evet değerli Müslümanlar, bu olay ve bunlar gibi olaylar Arap karakterinin ne kadar ateşli çabuk kızan, galyana gelen bir özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. İki kovanın birbirine dolanması sebebiyle koca kavimler birbirlerine savaş ilan edebilmektedir. Eğer bu iki kavim İslami kavim olmasaydı kesin böyle bir olay sonrasında savaş çıkardı. Ama İslam onlara öyle işlemiş ki kendilerine Allah'ın ayetleri hatırlatılınca bütün karakteristik özelliklerini bir kenara atıp İslami kurallara göre davranabilmektedirler. Bugün de iki Müslümanın, iki grubun böyle olaylar karşısındaki tutumu böyle olmadığı sürece cahiliyeden kurtulamamışlardır demektir. Kardeşler, bu kıssadan alınabilecek en büyük derslerden bir tanesi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gencin getirmiş olduğu haberi hemen kabul etmeyip hemen onunla amel etmeyip ona bazı sorular sormasıdır. Ve düşünün ki bu haber Abdullah ibni Ubay İbni Selül gibi nifakı bilinen bir insan üzerinedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gencin haberini hemen tasdik etmeyip üç ihtimali gözetmiştir. Birinci olarak sözü nakleden kişinin art niyetli veya nefsiyle hareket eden bir kişi olma ihtimali. İşte bu ihtimali gözeterek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam delikanlıya soruyor. Belki de ona kızgın olduğundan böyle söylüyorsundur. Delikanlı da hayır vallahi böyle söylediğini duydum diyor. Abdullah İbni Ubey'in münafıkların başı nifakın en belirgin örneği olmasına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında söylenen sözü doğrudan doğruya kabul etmemiştir. Bakın tekrar söylüyorum bu kişi yıllarını küffara karşı Allah yolunda geçirmiş ailesini Allah yolunda feda etmiş ya da tağutlar tarafından hapislere mahkum edilmiş alim ulema bir insan değil o Abdullah İbni Ubey Serüldür. bu adam için bile haberi getiren kişinin doğruluğundan emin olmak onun bir art niyeti, menfaati veya söz konusu kişiye karşı nefsi bir davranışı olmadığından emin olmak istemiştir peygamberimiz. Kardeşler, ikinci ihtimal ise sözü aktaran kişinin yanlış nakletme ihtimali. Bu sebepten dolayı ona belki de sen onu yanlış duymuşsundur dedi. Bugün dahi insanların aralarında çıkan tartışmaların Asıllarında yanlış nakledilen lafızları görürsünüz. Yanlış nakledilen olaylar ve lafızlar sebebiyle nice insanların ve cemaatlerin arası açılmıştır. Özellikle genç Müslümanlar duydukları şeylerin heyecanlarından ötürü olduğu gibi aktaramayıp kendi duygu ve düşünceleriyle süsledikten sonra o olayı aktarmaktadır. Ve aktarılan insanlar ki bazen bunlar önemli şahsiyetler olabilmektedir. O sözlerle hemen amel etmektedirler. Üçüncü ihtimal ise sözü ve kastı yanlış anlama ihtimalidir. İşte bu sebepten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Belki de sen onun sözünü yanlış anlamışsındır dedi. Zeyd ise hayır ya Rasulallah Vallahi onun kesinlikle böyle söylediğini duydum dedi. İslam saflarında sözün kastından daha değişik bir biçimde anlaşılması çok sık meydana gelen ihtimallerdendir. Tek taraflı yanlış anlama, yanlış anlaşılma krizin büyümesine sebebiyet vermektedir. Kardeşler, günümüzde Müslümanlar aktarılan her söze sanki Kur'an'dan bir ayetmiş gibi hemen inanmakta ve o söz doğrusunda amel etmektedirler. Halbuki bu Resulullah'ın sünnetine aykırıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Ubey İbni Selül için bile ihtimalleri değerlendirmiş. İlk önce bir art niyet aramış. ikinci olarak belki yanlış nakletme ihtimalini değerlendirmiş. Üçüncü olarak sözü ve kastı anlayamamayı araştırmıştır. Bu üç ihtimali değerlendirdikten sonra da amel etmeyip karşı tarafı dinlemeyi istemiştir. Bugün de bizler Müslümanların saflarını ve birliğini dağıtmamak için bu konuları iyi düşünmeliyiz. Bir Müslümanın aktarmış olduğu bir olay sonrasında ona bu soruları soracak olsak çok seferinde o Müslümanların boyunlarını büktüklerini Zeyd bin Erkam gibi net cevap veremeyeceklerini göreceğiz. Allah sizleri ve bizleri fitnelerden esirgesin, yanlış anlaşılmaktan Yanlış yönlendirmekten korusun. Ve ahir davana ve anilhamdülillahi Rabbil Alemin.